Eşeğin Eşekliği Adamın birinin bir köpeği bir de eşeği varmış. Adam köpeğiyle türlü türlü oyunlar oynar... ...onunla şakalaşır... ...hep onu okşayıp severmiş. Ne zaman pazara gidecek olsa... ...köpeğine yiyecek bir şeyler getirmeyi unutmazmış. Köpek kuyruğunu sallaya sallaya karşılamaya çıkınca... ...adam getirdiği yiyecekleri önüne atarmış. Eşek el üstünde tutulan köpeği bir kıskanmış... ...bir kıskanmış ki sormayın. İçinden demiş ki... ''Ne olacak yani?'' O uyuş köpek yapardı ben yapamaz mıyım? Ben bilirim efendimin gözüne girmeyi. Dur hele. Bir akşam efendisi eve dönünce eşek hemen yerinden fırlayıp karşılamış. Başlamış hop hop hoplayıp zıp zıp zıplamaya. Adamın karşısında türlü türlü hokkabazlıklar yapmış. Şakır şakır göbek atmış. Bir ara boynuna sarılayım demiş, demiş ama ayağıyla adamın suratına vuruvermiş. vermiş. Vay! Sen misin efendisinin canını yakan adamcağız küplere binmiş öfkeden yer misin yemez misin diye sudan gelinceye dek bir güzel pataklamış eşeği sonra da götürüp ahıra tıkmış. Eşek kapatıldığı ahırda kara kara düşürmeye başlamış. Ah, ah eşekliğime doymayayım. Dalga uykuluk benim neyime. Oh olsun bana.